Selamünaleyküm hocam. Ve aleykümselam. aleykümselam. Hoş geldiniz. Hocam, bir soru soracağım. Biraz adam mesela 40 milyar, 50 milyarlık araba alıyor. Ee, bu araba normalin üzerinde olup da zekat düşebiliyor mu acaba bu arabalara? Hı. Zekat yani lüks çok aşırı bir şekilde aşıyor. Bunu sormalısın. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Evet. İhtiyacın dışında hocam lüks bir arabası varsa kişinin buna zaten zekat düşer mi? Zaten kredi çekilmesinde kredi olarak değil de arabanın taksitle alınması diyelim biz buna. Yani bankadan, şahıstan, özel ya da tüzel kişiden alınacak para karşılığında fazlalık veriliyorsa bunun faiz olduğunu zaten söylüyoruz. Burada şüphe Hı -hı. yok. Yani para karşılığında fazladan verilecek şey faizdir. Az ya da çok. Ama şöyle olabilir aldığınız eşyayı, yani menkul ya da gayrimenkul, siz bunu vadeli alabilirsiniz. Veya da peşin alabilirsiniz. İslam Ticaret Hukukunda bir eşyayı alırken, e, akitte taksit de yapabilirsiniz, peşin de alabilirsiniz. Yani seyircimizin, Ahmet Bey'in dediğine göre bir araba alıyorsunuz, 40 bin lira, 50 bin lira, hatta 100 bin lira değerinde. Bu arabayı siz taksit alabilirsiniz, peşin de alabilirsiniz. Hı hı. Ama taksitle olduğu zaman elbette ki vade farkı girecektir. Vade farkında caiz diyoruz. Hı hı. Bu vade farkını, bu vadelendirmeyi bir e, kişi özel ki, ya da tüzel her kim yapıyorsa oradaki vade farkı caizdir. Yani seyircimiz de diyor ki böyle bir araba, yani bir kişi şeyle e, bu tekildeki krediyle yani vade farkıyla, bankadan seyircimiz orayı söylemedi aslında. Hı. Yani Hocam, para kredi... çekerek Alınırsa faizdir o. Hmm. Yok. ben galiba farklı bir şey anladım o zaman değiştirelim soruyu. Evet. Bir kişinin ihtiyacından fazla. Evet. Yani bir araba ne için kullanılır? Yani binek için kullanılır. Lüks bir araba ya sahipse evet. buna zekat düşer mi? O zaman alışveriş olmuş bitmiş, bitmiş. olarak Bitmiş. Hmm. Kabul edelim. Şimdi kişinin ihtiyacı, herkesin efendim bir standartı getiremeyiz. Şu kadar araba Hı -hı. değeri ise buna zekat düşmez. Bu kadarsa de hayır. Kişinin maddi imkanı söz konusudur. Hı -hı. Maddi imkanı vardır. Yüz bin liralık araba da alabilir. Niye? Hı -hı. Zekat düşsün yani. Ve neticede binek olduğu için kişi 100 bin liralık bir arabaya da biner. Bırakın 40-50 bin lirayı. Hı -hı. Ha, öbürü de 5000 bin liralık, 10 bin liralık arabaya biner. Bu ihtiyaç için almışsa, binmek için almışsa İsraf da söz konusu değilse, yani şöyle bir örnek vereyim. E, basit bir araba, ufacık bir kazada hurda olacak ve can güvenliği yok. Soralım insanlarımıza, hangi, kim böyle bir arabaya binmek ister? Daha iyi bir araba varken, hı hı. mesela güvenlikli bir araba, efendim hava yastığı vardır, işte freni şöyledir, böyledir ve yüz bin Herkes tabii ki o güvenli arabayı isterler. E kişinin de imkanı varsa onu almıştır. Öbüründe yoktur. 5000 bin liralık araba almıştır. Evet 100 bin lira da olsa zekat düşmez. Yani bu maddi durum kişinin maddi durumu maddi önemli durum değil. değil. Evet. Yani bu arabaya güç yetirmiş almış bir Almışsa, şekilde. kullanabiliyorsa Hı. kendisi de bu imkanı varsa onu kullanıyorsa e kullanılan lan bir araba olduğu için zekat düşmez. Evet.